Araç kasko caiz midir? E, gerek trafik sigortası gerekse araçtan kasko yaptırılması caizdir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Bu bir mesleği icra eden kişilerin birbirlerine birbirlerine başlarına bir felaket geldiği vakitte yardımlaşmalarını taahhüt etmelerinden ibarettir. Dolayısıyla da birinin başına bir şey geldiğinde, diğeri otomatik olarak ona yardımcı olacağını taahhüt ettiğinde, böyle bir söz verdiğinden dolayı, Kasko'nun caiz olduğunda son dönemde alimlerimiz neredeyse ittifak halindedir. Din İşleri Yüksek Kurulu da gerek zorunlu trafik sigortalarının, gerekse Kasko'nun caiz olduğuna fetva vermektedir.